Woken Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Yüzüç Doktomer Radyo 3'nesiniz. sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. 8.37 oldu saatimiz. Modern Sabahlar devam ediyor. Diyordunuz da yani neye devam ediyor, ne oldu, ne bütün anlamadım. Fahir bugün tamam. Mazereti hakikaten çok geçerli. Hepimiz çok heyecanlandıracak bir mazereti var. O yüzden kendisine başarılar diliyoruz. Ama Oktay nerede? Dün gecenin bir saatinde biz Oktay'la yazıştık. Uzun uzun Whatsapp'tan yapma etme Oktay'cim dedim yat sabah yayın var yok ben tape bekliyorum tape yok dedim herkesin tapesi ilk önce kendi vicinalıdır. Lütfen bu pisliğe ortak olma yat. Temiz temiz kalk sabah gel yayın yok tape bekliyorum tape bekliyorum tape bekliyorum falan filan değil. İşin kötü tarafı bu Twitter'ın yasaklanmasından diğer bir de işte e, Twitter yasaklamak da doğru ifade olmuyor. Twitter'ın e, yani yasaklayınca Çin gibi oluyorsun. Twitter'ı e, ulaşıma engellemenin sonrasında bu telefonuna hap gibi bir şeyler böyle VPN falan bir şeyler indirdi ve Twitter'a gireceğim diye benim dilemden duyduğum kadarıyla bu değişik değişik sitelerle girmeye başlamış. Normalde yasaklı olan yani e, çok haparsanız e, böyle yani nasıl ifade yayında nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum ama e, e, yani e, böyle oraların or, buraların her şeylerin göründüğü sitelere girmeye başlamış bu. tape bulamayınca demek bu ge sabaha kadar bu siteleri gezdi herhalde ne yaptı ne etti bilmiyorum o yüzden Oktay da yok. E ben de tek başıma yani bugüne kadar hangi tape tek başında bir adam biliyorsunuz ben de ne yapabilirim yani. O yüzden burada şarkılar çalıyor. Oktay'a da bir taraftan yalvarıyorum. Gel artık diyorum evladım. Çünkü bu düğünde bu Dideme takılan bilezikleri falan satacakmış bu. Tape bulmak için çok şey yaptı. Çok kapsadı kendini. Güzel şarkılar var, onlarla idare edeceğiz artık. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bu akşam Okusunda modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler Oktay Demirci bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın bir arkadaşımız daha vardı o e, yok mu? Bugün? Onun açıklamasını yaptım ben dinleyicilerimize ee, hayırlı bir iş mısın? için bugün e, aramızda değil. Güzel haberlerini bekliyoruz kendisinin. Kaç sefer hayırlı iş oldu ya? Vallahi hayırdan hayıra koşuyor. sever bir iş adamı olarak anlayacağız. Ondan <gülüyor> sonra fayarı aramızda. Ay hadi bakalım. Sen ne yaptın bu saatlere kadar? Kaçta yattın bakayım? Ya e, saat 3 müydü? 3.30 müydü? 4 müydü? 4.30 müydü? 5 müydü? 5.30 müydü? Öyle bir şeydi yani. Beklentilerle geçen bir geceydi anladığım kadarıyla. Yok canım ya beklentisi ya? İş güç toparlama falan derken. Ha. Egecin. <gülüyor> <gülüyor> VPN mi yaptın? Ne yaptın? VPN yok ya kapan? ne VPN falan hiçbir şey yok. Ben de benim Twitter'im çalışıyor. İyi niyette giriyorsunuz. Abi. İyi niyette giriyorum abi. Bir ben pisim demek ki. İyi niyet. şey diye e, kişinin e, VPN'i kendi vicdanıdır. İyi niyet shield diye bir şey var. Hı -hı. Onu giriyorum ben. Ne kadar güzel yapıyorsun. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Za. Çok teşekkür ederim. Artık Sağ seçim olun. yasakları kapsamında başka başka şeylerden bahsedelim lütfen. Seçim yasakları. Diye bir şey var mı? Nasıl şey o seçim yasakları? Her tarafta afişler var, her kanalda siyasi program var. Ne seçim ya yasak Seçim yasakları şey? benim hatırladığım kadarıyla kademe kademe oluyor da. İlk başta işte e, siyasetçilere geliyor. İlk ondan sonra e, Flash bir gelişme için. Şu anda e, sence yayını takip etmem lazım mı? Ediniz. Ben de e, o sırada dinleyicilerimize e, biraz... Hava durumundan falan bahsedeyim. Sevgili dinleyiciler, hatırlarsanız programın başında söylemiştik. Bugün 25 Mart 2014, Salı sabah. Salı sabahında çeşitli espriler, çeşitli şakalar sizleri bekliyor. Onlardan bir tanesi de bir güzel şarkı. Bu şarkı şaşırtıcı bir şekilde İngilizce bir şarkı. İngilizce bilen dinleyicilerimiz daha çok tadı alacaklardır. İngilizce bilmeyen dinleyicilerimizse ritim, melodi, ve düzenlemenin keyfini süreceklerdir Thunder dinliyoruz Play that funky music Ne oldu oktay son dakika gelişmesi diye gittin Geldin geri Ya iyi e niyet e şir uygulamasının şifresini soruyormuş Fahir <gülüyor> Şifreyi söyledim ben de Ünlemle bir tane şifremiz var ya <gülüyor> Onu soruyormuş Ben de şey zannettim ya Hemen hemen duyuldu yayınımız hemen Hemen ses getirdi evet <gülüyor> Hemen ses getirdi onu soruyormuş. E, bu arada cayır cayır telefonumuz çalıyor dışarıda. Hı hı. E, onu acaba Dünyaya yansıyan bir tarafı yok onun. Yok mu? Hı hı. Peki hay hay o zaman. E, şifreler için e, az sonra diyelim. Ve e, biraz da Dünya Kupası konuşalım değil mi? Hep Artık seçim dünya başladı duran yürü. Ne bileyim abi ne başladı konuşacağız? Başladı mı Dünya Kupası? Yok başlamadı da. Başlayacak mı? Başlayacak. Ne zaman nerede? Bu senede bu sene de mezun oluyor. <gülüyor> 2014'te biliyorsun Dünya Kupası var. Çünkü benim kaba hesaplarıma göre 2010'a tekabül ediyordu bundan önceki Dünya Kupası. Doğru. Şimdi 2014. 2010'da da Shakira yapmıştı ya müziğini. Hı -hı. Şimdi de Shakira yapıyormuş müziğini. Çok güzel iş bağladı. Ya. Ne kadar güzel. Valla. önceki şarkı ne? C vaka Vaka. Vaka Vaka. Tabii. Vaka, vaka ee, Bakalım şimdi onu siparişini Bence hiç de şarkı. fena bir şarkı değildi ya. Güzeldi evet doğru. Güzel bir şarkıydı. Ee, bu çocuğumun rızkı için deyip kocasına dönmüş böyle yapmış. Göstermiş, ekrandan göstermiş. Çocuk uyuyormuş o sırada. Nasıl geldi ya bu sipariş sana falan filan demiş. Neydi kocasına futbolcuydu adı neydi futbolcu? Futbolcu değil ya bir Arjantin devlet başkanı oğlu falan değil miydi o ya? Ha, yani Ege çok özür dilerim. 38 yaşında isimlerinizi karıştırmak herhalde hakkımdır ama <gülüyor> e, Ege yani o eski ya. Ondan ayrıldı. Sonra. Sen niye eski defterleri açıyorsun ne şu anda? Ne ben... Şakira ve başta Şakira olmak üzere Şakire severleri... Hursuzlandırıyorsun şey sabah doğru. sabah ya. Zaten ortalık gergin. O geçti bitti. Çocuğu oldu. O yeni futbolcu yeni dediğim... Sevgilisinden. Şeyinden evet. Allah Allah. Tabii Neler çok, oluyor ya? Bu? Çok oldu sen kaçırdın onları herhalde ya. Yakala artık yani bir yerden yakala ya şu Şakirayı. Kaç kere daha bak. Ben kendime sahte bir dünya kurmuş O dünyada... Orada yaşıyorsun. Demek ki vakit geçiriyorum. Doğru söylüyorsun. Bu çocuğun rızkı demiş... Ondan sonra telefonu yere atmış. Ne atıyorsun ya falan filan diye. Böyle bir gerilim olmuş ama sonuçta Dünya Kupası'nın şarkısını Şakir'e yapacak. yapacak. Merakla kadar bekliyoruz. Güzel. Merakla bekliyoruz. Şimdi ben Dünya Kupası'nı hiç izlemedim de. Ee... Nasıl izlemedin ya? İzlemedim işte. Aynı Nasıl ne? izlemedin abi Türkiye maçlarını? beraber izledik ya. Dünya Kupası mıydı o? Bu hep son dakikada gol attığımız maçlar Dünya Kupası zamanı mıydı çok güzel e, bir şey anlattın. Hangi maçtan bahsettiğin için. Çünkü enderdir. Çok enderdir son dakikalarda şey yapılan. Beraber izlediğimiz tabi canım. Dünya Kupası'da. Brezilya Brezilya'yla oynadık. ile oynadık. Falan Güney Kore'yle oynadık ya. Şenol Güneş zamanında. Sen beni gene birisiyle mi karıştırdın ya? Abicim sabah denk geliyordu. Hatta radyoda seyrettik ya ya. Sabah Sen saatlerinde... başka bir radyoyla mı karıştırdın ya? Sabah saatlerinde şu arkada o zaman eski tüplü televizyon vardı radyomuzda. Evet. Oraya geçerdik seyrederdik ya. Sen beni gene fahinle karıştırıyorsun galiba ya. Olur fahin miydi ya? <gülüyor> Hatırlamıyorsun Ege ya. Vallahi yani bir de diyorsun ki siyasete atılmak istiyorum. Bir de diyorsun yani siyasete... <gülüyor> Sen önce şu bir şeylerini bir hatırla doğru dürüst hatırla bir futbol şeyini yap ya. Nerede siyaset açacağım ben? Siyaset için tapemlerimi, kendi tapemlerimi hazırlıyorum. Her gün ben yayından sonra niye prodüksiyona giriyorum? Başımın etini yiyor sevdiğin işler siyasete girelim de siyasete girelim, siyasete girelim, de, siyasete girelim de, siyasete. Tapem atmayı. dedim. seçim yasakları var. En son öyle kandırdım da konu kapandı. Seçim yasakları var. Şimdi giremeyiz dedim siyasete. Evet doğru vallahi. Ondan sonra ben de konuyu kapattım. Doğru söylüyorsun. Ama yani şimdi Yarın bir onu da hatırlamazsın ben. sana. Şimdi dünya kupasında herkes bu şarkıyı mı söylemek zorunda oluyor? Tabii mecbur. En son şeyde vaka vaka. Herkes vaka vaka'yı mı vaka Nedir yani Dünya Kupası şarkısı ne demek? Dünya Kupası'nın resmi şarkısı işte. Yani ne oluyor resmi şarkısı? Herkes Mesela, vaka vaka'yı mı söylüyor? Cümle içerisinde kullanayım sen. Dünya Kupası şarkısını çok sevdim. Mesela, Dünya Kupası'nın resmi şarkısını çalsan ya. Çalsan ya. Herkes onu söylemek zorunda değil canım. Herkes her istediği şarkıyı söylüyor da. Sırf şakira para kazansın. İşte, futbollu mutfağı. Ha pike pike. Pike, pike, Pike, Pike. ya. Ee, Şarkı futbol, adı mı? Futbol yıldızı. Pike ee, mi? Sevgilisi Gil. Evet. Gerardoy yıldızı Trump. <gülüyor> pike ee, de albüm tanıtımına gelmiş kendisi. Şekira ile beraber da albüm tanıtımını yaparken bu müjdeyi de vermiş. Hı hı. E, o yüzden kendisini çok tebrik ediyoruz. Şakira ve Pike başta olmak üzere <gülüyor> e, Melek yavrularını da tebrik ediyoruz. Gözlerinden öpüyoruz. Oktay çok teşekkür ederim. Biraz e, tabii TAPMAPM tabi, e olmayınca zayıf girdik programa. Yok artık öyle şeylerle ben uğraşmak Artık seçim yasaklarından dolayı Dertimiz bir dünya Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bazen insan hayatında bir şeyin eksik olduğunu bilir de ne olduğunu söyleyemez ya. İşte mesela o Scooper'mış benim için son zamanlarda ve güzel bir Alice Cooper CD'si yakışıyormuş. Sevgili dinleyiciler 9.15 oldu saatimiz 25 Mart 2014 salı sabahında. Buyursunlar efendim. Oktay Bey ne oluyor ne bitiyor gazetelere bakınız. Vallahi, bütün gazetelerde senin masanda bugün Fahir yok ya. Bütün gazeteler benim masamda ee, pek öyle bu gazetelerde bakılacak edecek bir şey yok. O yüzden biz de hakkını veriyoruz ve en e, bakılmayacak köşelerine bucaklarına doğru eğiliyoruz. Buyurun efendim. Mesela bugün salı... Ee, ve Pazartesi günüyle ilgili bir haber var. Hala <gülüyor> Pazartesi e, kadınların en özene bezeni giyindikleri günmüş. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre. Bütün hafta sonu ona çalışıyorlar demek. Herhalde vakit olduğu için mi? O yüzden değil mi? Doğru tamam. Yani, e, çok zaman harcıyorlarmış. En çok zaman harcadıkları zaman Pazartesi kıyafetleri içinmiş. Hatta belki hafta sonu alışverişini gösterme zamanıdır. Şunu aldım bunu aldım gibi. Tabii tabii yeni cicileri giyme zamanıdır. Ee, hem şeyine kıyafetlere hem saçına hem yapıyorsa makyajına ee, artık o kadınların kendi tercihine göre. O hafta ortasına doğru biraz az oluyormuş. Hı hı. Ee, şey harcadıkları vakit. Ee, ondan sonra Cuma günü de kot. kot. Cuma da kota bağlanıyormuş. O biraz da işyerleri de ona şey yapıyor. Kota yani, müsaade edenler. Müsaade veriyor Cuma hı hı. günü serbest kıyafet diye. Ee, bu tabii İngiltere'de yapılan bir araştırma. Bilemiyorum ülkemiz için de geçerli mi yoksa sadece İngiltere için mi geçerli? İngilizlerin şey son oyunu diyebiliriz bunu. Resmen öyle ya. Bana öyle geldi. Yani öyle diyerek biraz gerilim arttırayım haberde çünkü biraz ıslama var. <gülüyor> İngilizlerin hain planlarından bir tanesi daha deşifre oldu. Deşifre oldu. Vallahi vallahi doğru söylüyorsun. Resmen ee, deşifre ettin. Sen söyler söylemez ben de. E, i̇kna oldum. Tebrik ediyorum. Amerikalı astronot Edgar Mitchell. Bilmiyoruz bunu. Bilmiyoruz değil mi? Yok bu yer astronotlarından mı? Yoksa çıkmış mı tepelere? Çıkmış herhalde ya 1971'de. Hiç e, duymadık ya adamı. Bir de bu astronotların ortak Varsa özelliği. Varsa yoksa Neil. Ortak özelliği çok yaş yaşaması galiba ya. Evet uzun yaşıyorlar değil mi? Uzayın herhalde şeyi. Bir sıfırlama mı oluyor? Ne yapıyorsun uzaya gidip? Yani dünyayı yeniden gelmiş oluyorsun ya. Teknik herhalde olarak tazeleniyor herhalde. Dünya yeri yeni geldi. Bir de o şey daha önce de konuşmuştuk. Dünyayı böyle dışarıdan çıkıp bakmak herhalde bir insan olmuş şey yapıyordur ya. Sarsıcı bir şeydir. Büyük ihtimalce o atlayan adam dünyaya da. Felix, Felix bir daha, mi? Aha, Felix yani mi? Öyle gördükten sonra dünyayı bir daha dert eder mi bazı şeyler? tape çıkmamış. Bana ne? Ben atladım mı atladım. Atladım valla gördüm gördün mü gördüm. Uğraştığımız şeyler küçük. Ben dünyayı büyük resmi gördüm. Tam anlamıyla büyük resmi görüyorlar yani. Astronot Michael 1971'de hı hı. E, Apollo 14 seferinde kullandı. Aha çıkmış. Bu BFL'de çıkmış. En ee, yavan Apollo seferi. Bir kamera. Hassel, Hasselblad 500. Hasseloff. O da olabilir. Keşke öyle olsaydı. E, bu 500 modelinde bir kamera kullanmış. O da açık arttırmayla satılmış geçen hafta içinde. Ee, çok o güzel. Hakikaten... ona say demişler. <gülüyor> tam bizim valla burada fotoğrafı var. Ya, tam bizim yani dükkanda koyucumuz kamera valla çok güzel kamera ya. Yalnız biraz pahalıymış bu. Ne kadar gitmiş? 2 milyona gitmiş. Var mı içinde şey, filmi de? Filmi var tabi canım ama şeyi yok. Ya uzay <gülüyor> filmleri mi var yoksa sırf şey mi kamera mı? Çektiği film yok boş film varmış. İstersen kullanabilirsin. Çalışır durumda interneti koymuş ilanını. Çalışır durumda kamera. Çalışır durumda ay görmüş kamera diye. Kim satmış bunu? Hmm. NASA satmıyor herhalde. Yok e, canım şey... kendi şahsi malı diye geçiyor bu. Ne yapmış onu en son? <gülüyor> ya o ayda böyle yerçekimsiz ortam elimden kaçtı falan diye şey mi yapmış? Devlet malı değil mi o ya? Vallahi. Kendi kamerasını mı Astronot kendi kamerasını getirecektir diye şey mi var? Sözleşme mi var? Ya zaten şöyle. E, kamerayı nasıl sağlıyor? Giderken. Ama dönerken onu mesela gittiğin yerde bırakmak mısın Uzay kanunları. Biz şimdi çok hakim değiliz buna Tabii da. Tabii doğru. Uzay kuralları gereği e, çekim yaptıktan sonra astronot. Mesela Ay'a gittin. Hı hı. Ay'a gittin. Dönerken ağırlık yapmasın diye fazlalıkları bırakıyorsun. Doğru. Sadece filmi alıyorsun. Metal kutuda. Ondan sonra e, kamerayı bırakıyorsun. Bu, e, bu beyefendi... Unuttum demiş unutmuştum demiş ay heyecanıyla Ama o, o zaman ke kendi malı oluyor O zaman örnek olur yalnız Çünkü falan, demirbaştan diyor. düşmüş mü oluyorlar Demirbaştan tabi düşmüş oluyorlar ee, Ama işte anladın, unutmuş Al o zaman bunu senin olsun madem sağ salim geldin Yalnız biz garanti vermiyoruz Eğer bırakmazsanız sağ salimle gelemeyebilirsiniz Kendi mi satmış çocuklar falan mı satmış Kendi satmış ya Baya 2 milyon 2 milyon TL'ye Emekli astronot maaşıyla yaşamak zor Zor tabi abi Zor. Ne yapacak? Aydan getirdi. Yakında bu adamdan taş falan da çıkar. Tabii canım. Ay taşı bilmem. Yavaş ya yavaş ilkelenilecek. Ne var değil şey? mi ayda taş? Ben i̇ki ay sonra da şeyi patlatır. Ufo vardı orada. Kenardan bana baktı. Ben hiç görmemiş gibi davrandım falan ama artık dayanamıyorum diyor. Bunda bu kadar kamerayı sattıysa tabii, tabii. Daha, daha pek daha çok şey vardı bu adamın elinde. Sefaret içinde ölecek benim anladığım kadarıyla. <Gülüyor> 10 lira. Ama biz yani dün bunu görmüş olsaydık Ege. Ben şöyle Alır yapayım. mıydık? Yani 70 lise almazdık. Biraz da çirkin yani. Ee, yani konur. Bizim dükkana konur da e, yani belli bir şey var. 2 milyon zaten vermezdik de 70-80 lira deseydi almazdık. Bu kalsın ya bunu zaten şunu aldık falan filan deyip Doğru. oradan başka bir şey alırdık. 10 lira bilemedin 15 lira şeyi var bunun. Sana gelişi Değil, bu bana var. Bana gelişi var diyerek e, ama hastası olan da hastası olmuş yani basmış parayı almış. Uzay görmüş kamera ya oktay boş ver sen. Uza, uzay değil ya ay, ayı çekmiş kamera. Ayı çekmiş kamera. Aydan bir şey getirince bir yere bildiriyor musun ya? Gümrüğü var mıdır? onu mu soruyorsun? Ha. Mesela işte yurt dışına gittin cep telefonu aldın pasaportta işletiyorsun ya. Tabi. Veya gümrükte bir şeyler ödüyorsun ya. Bence elimizin. olması lazım. Kim ilgileniyor abi? Tek NASA mıdır yani? O zaman git git getir getir git git getir, getir Nereden giriyor bunlar? Kaçak yolda giriyorlar aslında hep denize falan bir şeylere iniyordu eskiden. Ya da havaalanına iniyor ama askeri havaalanına iniyor. Orada gümrük yok. Gümrük yok. Oradan... Türlü türlü Ar rezalet veriyor. Işte o rezalete de bence fırsat veren bir şey yanlış olmuş bu Dokuz kameranın satılması. Dokuz şişe viskiyle inmiş ya Neil Armstrong. Yazık. Burada yani bana ne demiş ya. Yazık ya. ya. Çantaların içinde Millet ay taşı bekliyor. Çantaların içinde ev viskiler çıkmış. Neymiş? Orada şey yok ya. Onda ucuzmuş. Var. Vergi yokmuş. Yer çekimi ve vergi yok. Ama sonra başı belaya girdi biliyorsun girdi başı belaya girdi O şeyden dolayı Ayrılmak zorunda kaldı Nereden ayrılmak zorunda kaldı Onu da zaman gösterecek sevgili dinleyiciler Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'niz Modern sabahları son dakikaları Sevgili dinleyiciler ne oldu ne bitti anlamadık Bir anda programın bittiğinin haberi geldi bize Böyle anlık gelişmelere hazırlıklı olmanız gerekiyor ama e, biz de hemen buna karşı bir manevra geliştirdik. Yarın sabah yeniden sizlerle birlikte olacağız. Buna duyarsız kalabalık. Evet, kesin olacağız, kesin olacağız. O zaman bedel şarkısını çalalım. Captain'la bitiriyoruz modern sabahları bu sabah. Glorious, 103.4 Radyo hoşça olacak